Hedy Lamar önemli bir oyuncu ve mucittir. Bir sinema filminde ilk kez soyunan ve cinselliğini beyaz perdeye yansıtan kadın odur. Nazilerle aynı sofrada yemek yemiş, Hollywood'un en önemli oyuncularından biri haline gelmiş, yarattığı yeni teknolojiyle zekasının keskinliğini tüm dünyaya göstermiştir. Hikayesi çok ama çok etkileyicidir. Hedy Lamarr 9 Kasım 1914 günü Viyana'da dünyaya gelir. Gerçek adı Hedwig eve Maria Kiesler'dir. Babası bankacı, annesi piyanisttir. Aile rahat bir yaşam sürdürmektedir. Genç Maria'nın yetiştiği yıllar sinemanın popülerleşmeye başladığı yıllardır ve o beyaz perdeye aşıktır. Bu yüzden 16 yaşında okulu bırakır ve ebeveynlerinin onayıyla sinema sektöründe çalışmaya başlar. Sahne adı olarak Hedy kiesleri kullanır. Sette üstlenilen görevler, figürasyon, yan roller derken güzelliği Hedy'yi hızlıca başrole taşır. Henüz 19 yaşındayken ekstazi isimli çek filminde üstlendiği Eva rolü hem filme hem de hediye uluslararası bir ün kazandırır. Ekstazi, sinema sanatına önemli yenilikler getiren bir filmdir. Ancak elde edilen başarının nedeni daha basittir. Hedy, filmin bir sahnesinde 10 dakika boyunca çırılçıplak gözükmekte, bir başka sahnede ise orgazm taklidi yapmaktadır. Günümüzün sinema standartlarıyla düşünüldüğünde, görüntülerin masumiyeti insanın yüzünde bir gülümseme bırakır. Ancak 1930'lı yıllarda bu görüntüler şok etkisi yaratır. Papa filmi lanetler, film birçok ülkede yasaklanır. Bugün olduğu gibi o gün desek satar ve yasaklar yasaklanan şeye duyulan ilgiyi arttırır. Ekstazi önce hedinin cesur oyunculuğu, sonra da birçok ülkede yasaklanması sayesinde büyük sükse yapar ve 1933 yılının en önemli sinema olaylarından biri olur. Hedy bu şekilde ün kazandıktan sonra hayatının belki de en yanlış kararını verir. Zengin bir silah tüccarına gönlünü kaptıran genç kadın, ailesinin karşı çıkmasına rağmen Pritz Mendel'la evlenir. Mendel, yükselen Nazi rejiminin silah tedarikçilerinden biridir ve Hedy'ye, oyuncak bebek muamelesi yapar. Genç kadın bu muameleden bunalır ve 1937 senesinde kocasını terk edip İngiltere'ye kaçar. Burada hayatını tamamen değiştiren insanla Louise Mayer'la tanışır. Louise Mayer, ünlü MGM stüdyolarının ortağı ve başkanıdır. Hedy'den çok etkilenen Mayer, onun MGM'de çalışmasını ister. Teklifi kabul eden Hedy, oyunculuk yapmak için Amerika'ya, Hollywood'a gelir. Avrupa kıtasıyla beraber soyadını da ardında bırakmış ve Hedy Lamarr ismini almıştır. Tüm dünya onu Hedy Lamarr olarak tanıyacaktır. 1938 yılında MGM için çektiği Cezayir filmi Hedy Lamarr'ı hızla bir yıldız statüsüne taşır. Bunu sonraki 20 yıl boyunca çekeceği onlarca film takip eder. Hollywood'un tüm önemli erkek aktörleriyle karşılıklı oynar. Spencer Tracy, Clark Gable, James Stewart, oynadığı filmlerde başrolü paylaştığı yıldızlardan bazılarıdır. Özellikle 1949 yılında çektiği ve başrolü Victor Macher'la paylaştığı Samson ve Delilah Hedy Lamarr adını sinemanın unutulmazları arasına yazdırır. Elde ettiği başarılar kazandığı ün ve para Hedy Lamarr'ı tatmin etmez. O alışıldık yıldızlardan değildir. Film setlerindeki karavanlarında ve evinde laboratuvarlar kurdurur ve boş vakitlerinde burada deneyler yapar. Bir şeyler icat etmeye bayılır. Dönemin en egzantri figürlerinden biri olan erkek arkadaşı Howard Hughes'un uçağının tasarımındaki hatayı tespit eden ve onu tasarımı değiştirmeye ikna eden odur. Gene de bu yönünü baskılamak zorunda kalır. İçinde yaşadığı dünya, kadınların güzel ve zeki değil, sadece güzel olmasını istemektedir. Yıllar sonra verdiği bir röportajda bu durumu alaycı şekilde şöyle ifade eder. Her kız göz alıcı olabilir. Tek yapmanız gereken, öylece durmak, ve aptal gözükmektir. Hedy Lamar aptal görünmekte zorlanır. Özellikle her geçen gün harareti artan 2. Dünya Savaşı onu çok etkiler tüm yemeklerine ve toplantılarına katıldığı silah tüccarı eski kocası sayesinde silah teknolojileri hakkında fikir sahibidir ve müttefiklerin savaşı kazanmasına yardımcı olacak bir şeyler icat etmek istemektedir. Bu noktada yolu, piyanist, yazar ve murcid George Antiel ile kesişir. İkili savaşın gidişatı hakkında konuşurken benzer duygular içinde olduklarını fark ederler ve süratle yepyeni bir icat üzerinde çalışmaya başlarlar. Antiel'in piyanoya olan hakimiyeti Lamar'ın silah teknolojileri hakkında hakkındaki bilgisiyle birleşince, ortaya bugün kullandığımız Bluetooth ve diğer kablosuz teknolojilerde kilit rol oynayan bir sistem çıkar. Alıcı ve verici cihazlar arasında radyo sinyalleri vasıtasıyla gerçekleşen haberleşmede frekans atlaması denen metodun kullanılmasını ve böylece üçüncü kişilerin bu haberleşmeye müdahale etmesinin önüne geçilmesini öngören sistem, iletişim güvenliğini sağlamada çığır açabilecek bir potansiyel taşır. Lamar ve Antille 11 Ağustos 1942 günü yeni buluşlarının patentini alırlar. Heyecanlıdırlar. Özellikle Amerikan donanmasının bu icada büyük ilgi duyacağını, farklı kullanım alanları sayesinde icatlarının savaşın kazanılmasına katkıda bulunacağına inanırlar. Sonuçta hiçbir şey olmaz. Amerikan donanması önerdikleri teknolojiyle ilgilenmez. Hedy Lamarr'a kibarca bu işleri bırakması ve onun yerine Amerika'nın savaşı finanse edebilmek için çıkardığı savaş tahvillerinin satışında yardımcı olması önerilir. Onu da yapar ve onda da başarılı olur. 10 gün içinde topladığı para miktarı 2021 yılının rakamları ile neredeyse 400 milyon doları bulur. İşin garibi, uyanık Amerikan hükümeti kullanmaya değer bulmadığı patenti daha sonra kamulaştırır. Gerekçe Hedi Lamar'ın Amerikan vatandaşı olmamasıdır. Hedi'nin buna tepkisi anlamlı ve haklıdır. Savaş tahvilleri satmak için yeterince Amerikalı icadım söz konus olduğundaysa bir yabancıydı. Hedi Lamar'la George Eniel ancak aradan uzun seneler geçtikten sonra hak ettikleri değere kavuşurlar. 1997 senesinde kurucular arasında Apple'ın kurucusu Steve Wozniak'ın da bulunduğu Electronic Frontier Foundation ikiliye onur ödülü verir. 2014 senesinde ise Lamar ve Antille National Inventors Hall of Fame e kabul edilir. 1959 senesinde vefat eden Antille bunların hiçbirini göremez. Hedy Lamar ise, icatları için kendilerine ödül verileceğini duyduğunda ''Evet'' der. Zamanı gelmiştir. 50'li yılların bitişiyle Eddie Lamar'ın Hollywood kariyeri sona erer. Oyuncu ciddi ruhsal problemler yaşar. İki kez mağazalarda hırsızlık yaparken yakalanır. Film şirketleriyle biyografisini yayınlayan yayıncıyla davalık olur. Bir zamanlar pırıltılarla dolu olan hayatı giderek karanlık bir hal almaya başlar. 70'li yıllarda dış dünya ile bağlantısını neredeyse tamamen keser. Yıllar boyunca elinden çıkmaz. İnsanlarla tüm ilişkisini telefon üzerinden sürdürür. Günde 7-8 saat telefonda konuşur ama kimseyle yüz yüze görüşmez. Yalnız bir hayat yaşamayı tercih eder. Hedy Lamar, 19 Ocak 2000 günü vefat eder. Güzelliğinin zekasını gölgelemesinden hep rahatsız olan Lamar, Gene de zekasıyla da dünyada bir iz bırakmayı başarır. 1942 senesinde icat ettiği teknoloji başta Bluetooth olmak üzere bugün kullandığımız tüm kablosuz sistemlerin en önemli bileşenlerinden biri haline gelir. Lamar tüm dünyada kablosuz teknolojilerin annesi olarak bilinir. Hoşça kalın.